Günay ay aydın dındın dın. Günay ay ay aydın Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet Başlayınca modern sabahlar bir anla değişir vaziyet Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet Başlayınca modern sabahlar bir anla değişir vaziyet Bir anla değişir vaziyet Modern sabahlarda günün gözlerine bakma zamanı geldi Hoş geldiniz Hoş bulduk Hop var iner inen ayın inen ayın ayın ayın Cuma günleri her cuma ayın bir müziktir ayın ayın ayın bu ayın ayın ayın ayın ayın yayınlanıyor ayın ayın ayın ayın ayın ayın ayın ayın ayın ayın ayın ayın ayın ayın ayın ayın ayın ayın ayın ayın siz bana çok yemek dinliyorsunuz şu dakikada. İstersen istersen biz de kendimize çeki düzen verelim Olsa, Lütfen, evet. e, çünkü sen çekeyim ben de, de düzenler. Düzen <gülüyor> ben de çetin tekin dor vereyim mi size? O çok güzel olabilir. Çetin, çetin tekin dor. Çetin efendim diyoruz ve ve ilk haberimizi veriyoruz. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? <gülüyor> hani çetin tekin dor verecektik fay. Doğru onu en son söyleyeceği zannettim. Ne bileyim abi kim geliyor? Ankara'ya bugün İngiliz Başbakan... İngilizler geliyor Ankara'ya. Tony Blair geliyor. Tony Blair? Bir çantayla gelecekmiş olabilir. Blair. Bununla ilgili olarak Avrupa Birliği'nin Türkiye aleyhine aldığı kararın kabulünden hemen sonra bu konuyla ilgili... Bazı gelişmeler olacağını söylüyor gazeteler bugün ve şöyle demişler. Blair'in çantasında Türkiye'ye jest mi var? Ne getiriyor olabilir? <gülüyor> İngiltere'den ne getiriyor olabilir? Ne getiriyor olabilir? <gülüyor> sabah program bakışlarımla yürütüyorum sevgili <gülüyor> dinleyiciler. Kusura bakmayın. Şey tatlı tipi bir şey olabilir. Jest diyor. Jest tatlı demiyor. Ha işte tatlısı tatlıdan tatlısı güzel mi? jest mi olur? Mes olmasın. <gülüyor> Mes olabilir mi? Mesk. Jest çantaya jest olur mu? Çantanın içinde jest olur mu ya? Varmış, varmış. Çantanın içinde jest de geliyor. Ne jest olabilir diyor soruyorlar. Deve mi? O, o, geçen hafta jestiydi. Ne olabilir bilmiyorum. Çantaya jest olmaz bence. İngilizin ne meşhur? Kumaşı. İngiliz kumaşı 2 metre kumaşı dörmüş. İngilizin Hugh meşhur. Bence. E, Hugh Grant'ı parçalamışlar. O çantaya koymuşlar. Onu getiriyor bize. Öyle bir şey olabilir. Ne bir jest olacak bu? Hiç umurumda ne? değil. Jest olacak da bana mı olacak jest? Gene onlar birbirlerine hediyeler ediyorlar. O da kayıt ediliyor. Demirbaş'a şey oluyor. Bana gelen hiçbir şey yok. Ondan sonra yemekleri yiyorlar. Güzel güzel. Lap lap lap. Ondan sonra oh çok güzel. Yani siz de ülkemizde iyi. Ne Bizi. oluyor? Bana ne oluyor? Tony demişler ya. Haberin ilk sayfada küçük bir kısmını vermişler daha büyükçeme daha siyahça yazılır ya. Tony 12'de. Bununla ilgili olarak Tony 12'de iniyor. Sevgili dinleyiciler, bugün trafiğe çıkanlar bir papa barkası daha yaşamamak için ayarlasınlar durumlarını. 12 cıva 12'de geldiğine göre demek ki akşama kadar ne yapıyoruz? Gidebildiğimiz yere kadar yayan, daha sonra katırlarla devam ediyoruz hayatımızda. Teşekkür ediyoruz Oktay. Buyurun Firebay. Bizi bilgilendirdin. Ama tabii ki hayat bu kadar eğlenceli mi? Tabii ki değil. <gülüyor> Sanki çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Şimdi sizi Çin'in Fuşun'daki çok önemli bir yer Fuşun. Çin'in Fuşun'daki bir deniz akvaryumu fuş var. Fuşun Merkezi. <gülüyor> Evet aynen öyle söylüyorsunuz doğru. İki tane Yunus var. Bunlar Yunus var evet. <gülüyor> Yunus. Yunus. Yunus. Ee, bunlar havuzları havuzların çevresinde neler vardır? Fayans vardır değil mi? Başka ne vardır? Seramik vardır. Seramik. Deniz topu. Deniz topu Şezlong. ve ve plastik neler? Patlayıcılar değil mi? <gülüyor> Veya kaplamalar var. Plastik kaplamalarını sen bu Yunuslar Nerede plastik yi. kaplama var ya? Hani bu Yunuslar zekiydi. Bir dakika ya plastik kaplama ne abi? Abi bu Havuz, mazgallar yavuz. var ya mazgallar. bu taşınca faşha diye oradan oluyor şey ya. Havuzlar oluyor ya. Tamam Mes evet. Mesela havuzda çok affedersin böyle şey oluyorsun kenara gelince insanlar bir <gülüyor> falan yaparlar ya. Tükmü, tükmürler falan. Tamam ha, tükmük anladım. Tükmük sesinden daha şey olurdu. Hayır <gülüyor> bir de tükmük olurdu. de dedi hapuk de dedi. <gülüyor> onu öyle yaparlar. Ondan sonra da sularıyla beraber oraya itilir ya. Hoş, hoş, onun hoş, üstündeki hoş. o beyaz olur mavi ee, olur. Çin'in hangi neresiydi bu Çin'in? Fuş'un. Fuş. Fuş işte. Fuş anladık. ya evet doğru. doğru. Ee, şimdi bunu veterinerler çıkarmaya çalışmışlar yunuslar ama. Yunuslar mı yutmuşlar? Hani bu Yunuslar zekiydi onu sormak istiyorum ben bir kez daha. Belki aç bıraktılar hani abi. Hani bu yunu... Abi sen aç olunca plastik mi yiyorsun? İnsan insana belki... insan insanı aç kaldığı zaman yediği var. E, öbür yunusu yiyorsun. O öyle değildir ki. Balık ya değil mi bunlar? Balık yemiyorlar mı? Ya o yanlış... kadar zeki işte öbür yunusu yemeyecek kadar. Şimdi benim iki tane ayakkabım o var. O kadar zeki. Bir çifti sağ ayağımda bir çifti sol ayağımda. Sağdakini oktaya, soldakini senin sana... üstüne fırlatmak istiyorum. Mümkün mü? Oktay'a fırlatamazsın bana fırlatabilirsin Çünkü ile aranızda can var Eğer bu şaşırtmak sorusuysa Gerçekten sen. çok olabilecek en doğru Ve en mantıklı cevabı şey Ege verdi Oktay sen daha önce Zımba yedin mi <gülüyor> Cevap ver Zımba mı Zımba, zımba yemedim ama Ay, Yedim ya yedim zımba yedim. Peki soruyu hemen soralım Öf. Oktay peki zımba Yenir mi Yenmez. Yenmez. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama poğaçanın Poğaça içine zon... gizlediler ya. Onu. Abi adamlar da balığın içine vermişlerdi. Nereden yesin Yunus? ne Yunus neyi ya? Balığın içine plastik mi koymuşlar? Evet plastikleri döşemişler. Ya hani yan taraflardaki plastik diyordun. E, onun içinde ne bileyim abi şimdi balık canlıdır. O kenarda fıtı fıtı fıtı fıtı onu yaparken. Oradan o parçanı Hark. onu alırken. Bazen öyle oluyor mesela. Ben de mesela döner alıyorum. O kağıda sarılıyor. Bir abanıyorum dönere kağıdın yarısında yemişim arkadaş. Benim Ama... geçen gün yukarıdaki kantinde börek yerken plastik çatalı <gülüyor> Evet. gibi bir şey mi? Bu adam plastik çatalı yedin mi yemedin mi? Üstelik de yedin yani. Yedim Evet. Tamamen sen... senin inisiyatifinde olan bir şey. Benim, hadi Benim ben inisiyatifim sen... değil. Tamamen birisine... içgüdüsel hareket ediyorum orada. Zeka falan inisiyatif <gülüyor> diye bir şey. Bu böreği ağzımı en çok açacak şekilde yemeliyim diye. Çatalı yedik. Çat, Çat, Çatalda yani. yedik dedin şimdi abartma çatalım bir dişini yedin ya en çirkin şey çatalı hiç Çapıldı ısırmadan ya, yutsa yani. o hiç problem değil en çirkin şey ya benim de bir keresinde fayansın bir parçasını yemiştim ama o istemli değildi yani peki sineğin buruna <gülüyor> kaçması yemek sayılır mı bir kere ben bisikletle giderken saatlik 40 km ile Sinik burnuma kaçmıştı oradan da genzime. Genzine sonra ne oldu o doktor? Biraz anlatsana <gülüyor> o günleri. <gülüyor> Teknolojisiyle çıkardım ama tabii ilk başta kuyruk kısmı sonra kanat kısmı falan. Peki Yunuslarda böyle bir teknoloji var mı? Bir <gülüyor> hınkırma olsun. Hayır. Bir hünkürme olsun bunlar yok. yok. Yunuslardaki özellikler geri öyle böyle geri geri gitmek. <gülüyor> o kedilerde olan <gülüyor> özellik Yunus'ta öyle bir özellik. Oğlum Yunus'ta, Yunus'ta şeyin Yunuslar üstüne böyle, böyle, üstüne. böyle ha, üstüne çıkarmak geri geri geri için geliyorum. değil yani. Yok, İçindekileri o değil. de gitmek Ondan için. sonra e, takla atar. Ters takla atar Düz takla atar Dalar <gülüyor> ee... Ve sempatiyi yapar Sempati. <gülüyor> <Falan>. tam... <gülüyor> Ne kadar sempatik oldum <gülüyor> Su altın maymunları da derler O ses çıkaran Yunus'a Lütfen ee, tam... e Peki ne olmuş Yunus'a tamam, Yemişler geliyor. mi Yemişler olur mu Yunus hiç yenir mi yenir. Ee, Dedenin de yeniliğine inanıyorsun da Yunusun yendiğine niye <gülüyor> Yunusta abi. gayet güzel yiyoruz. Bu ton balıklarının arasında öyle diye duymuştum ben. Öyle. Arada kaynar gider. Fakat e, Yunuslar da bunları e, operasyonla alalım demiş uzmanlar. Operasyon yapalım bunlara. Yunuslar, Yunuslar dedim. Birkaç Yunus mu yemiş plastik? İki. İki Yunus. Sen bu Yunus'u nasıl operasyon Senin bunların mideleri büzüş büzüş büzüş büzüş. içine hiçbir şey alamayacak hale gelmiş. Dön derse de. <gülüyor> Ben de dedim. Şöyle kuyruklarından tutup çıkaracaksın onu fayansın üstüne. Şöyle fıt biçirebileceksin. Fışı fışı fışı yaparken o zaten efektlerle anlatıyorsun. Hiçbir şey anlamıyorum. Fışt diyince fışı fışı ne fışı fışı yap? Fışt ilk verdiğimiz ivme. Fışı yani. fışı, fışı fışı fışı. Bu balığın Fayans üzerindeki ıslak zeminde dönme esnasında çıkardığı sesler merkez kaç kuvvetinden dolayı midedeki plastik parçalar mütarik olan balığın ağzından çıkmak suretiyle sağlığına kavuşturacaktı. Ama mide bu da büzüşmüş, büzüşmüş. Mide büzüşmüş demedin mi? Midesi büzüşmüş. Büzüşmüş midenin içinden plastik Yok, parça çıkar içine mı? İçine mesela şey. Hayır, soruma cevap ver. İçine mesela tek ıı, ıı deme. Öyle midenin içinden plastik parça çıkar mı? Çıkmaz. Merkez Reklam kaç zamanı çıkardı? geldi. Bitirmek üzere. Bu konunun veterinerlere bağlanması recaylı. veterinerler son çare olarak <gülüyor> 236 metrelik boyuyla dünyanın en uzun adamı olan Bao Wishun'dan yardım istediler. Bao Wishun'dan ne demişler? Şimdi bizim artık bu hayvan bahçesinde Yunus'umuz yok. Gel sen dur kafes boş kalmasın." demiş. Adamın bir organı çok uzun. Ama şimdi Yunus'a üst üste darbe ya yani zaten miden büzüşmüş. Niye daha büzüştürüyorsunuz beni demezler mi? Kolu, adamın kolu çok uzun. Ha kolunu. Kolu bir metre. Bir metre altı santim. Sen o minicik Yunus'un ağzından, ağzına da havlular koymuşlar ki adamın kolunu bacağın ısınmasın diye. Adam oradan direkt maj, direkt maj mide elini falan. sokuyor. Eliyle koymuş gibi, sanki kendi yerleştirmiş gibi. Lak diye çıkartıyor. Mide. Önce bir... Bi, Ups yapmış tabii. Yunus'a Yunus orada bir rahatlamış. Ondan sonra üstüne de yoğurdu yes. Sen sağa ben selamet. İşte yazık sağlık ya. sıhhat. Yazık Yazık hayvanına yazık. Adama hiç yazık değil mi ya? Adama da yazık ya. Boyun uzun mu? suçu bu mu demiş. O zaman Bu adama aslında... nasıl ulaşmışlar hemen iki dakikada öyle acil durumda? Şimdi abi Çin'de adam Çin'de Ulaşmaya ne gerek var Oktay? 2.36 zaten adamın boyu. Her yerden gözüküyor. Çin'in bir ucundan koy. Winshun eyaletinin öbür uca bak adamın kafa otomatikman gözüküyor. Çin seddin arkasında zaten esesi görünüyormuş. Öyle bir adammış. <gülüyor> Ama tabii ortam usullerin arasına geldiyse şey. Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın 103.1 Radyo oturması ne zaman? Sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam şu dakikaya kadar. Ne Tony Blair'ın çantasından bir şey çıktı, ne Yunus'un içinden. Buyurun efendim. Niye? Niye, mi? <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle diyorsun yani hmm. Ne çıktı Tony Blair'in çantasından Blair çantasından <gülüyor> bir şey çıkacak dedik Ne çıkacak dedi? açıklayabildin mi Ne çıkacağını açıklayabildin mi Daha bugün geliyor, mi? geliyor. Yunus'un midesinde. Geldikten sonra çantadan çıktı. ne çıkacağını Herkes açıklar gelmeden önce açıklasan Çantasını dürerken gördün mü çanta dürerken mi, mi? Bohça, mi? mı diyorsun Boğça değil belki Boğçayla geliyor. Böyle gelse ya güzel olur. Böyle boğçasıyla. Panebiler geldi hanım gibi diye. Evet. Oktay gibicesine başlayalım o zaman. Oktay beyler. Huhu. Buyurun. Veriyorum o zaman. Angelina Jolie'yi tanıyorsunuz. Çok, tanıyoruz. Çok iyi biliyoruz kendisini. Veya şahsen değil. İsmail tanıyoruz. İsmail İsmantan ben Sima'yem biliyorum. Kamboçyalı bir evlat. O, o kim Meryalı olmasın? Kamboç... Kim Kamboçyalı evlatlığı Maddox var biliyorsunuz. Evet. Ee, Afacan da bir çocuk. Çocuğunu nasıl beslediğini açıklamış Angelina Jolie. Vallahi börekle. Etle besliyordur o çocuk. O hali anca Fahir öyle diyor. yaklaştı. Tofuyla. Et Fahir diyorum tofu diyor, diyor ya diyorsun. et. Sen et. tofu diyorsun hala uzak diyorsun. Antrikotlu, kuşbaşıydı Bu tür şeylerle Uzaklaştın Uzaklaştın Fahim. Deve kuşu etiyle <gülüyor> Uzaklaştın Köşkü çiğ, çiğ et doğru Yaklaştın Ama nasıl çiğ et Özel Bana özel isim verin Yani Sushiko Değil Bir hayvanın etiyle mi? Bir hayvan etiyle Yılan etiyle Sadece bir değil Birkaç tane Keçi etiyle Cevap veriyorum 5 yaşındaki oğluna Çekirge Hamam böceği ve arı larvaları yediren... işte bir de... An ana Jolie. olacak o. Angelina Jolie. Bunların hepsi protein deposu. Ayrıca... Hem de ucuz demiş. Özel yemekler demiş. Şimdi hemen stüdyomuzda bulunan... konuklarımızı dönüyoruz. Bu haftaki dönüyoruz. stüdyo konuğumuz Ege Kayacan'a dönüyoruz. Merhaba. E, hoş geldiniz Ege Bey. Teşekkür ederim, hoş bulduk. E, siz buraya bir... Evlat babası olarak geldiniz. Evet, teşekkür ederim. Ve bugün... De Açıklamanızı istediğimiz bazı şeyler var Fahir Söz sende ee, Şimdi sevgili Ege çocuk hakları Konusunda çalışmaların var ee, Beslenme ve çocuk ve anne Üçleminde ele alacak Olursak çekirgeyi nereye koymamız Lazım teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ee, Öncelikle bu programı yaptığınız için ee, Size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de teşekkürler falan filan. Evet. Anne ve Beslenme Vakfı'dan gelenler olarak tek başıma geldim ama arkadaşlar dışarıda mutfakta çay içiyorlar. Ee, öncelikle saygı duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle demek istiyorum. Bugün e, Türkiye'de gerek çekirge, gerek arı ve gerek hamam böceği. Gerekse olur. E, i̇ki gerek, bir gerekse. İki gerek, bir gerekse diyerek ya bu yılan en gerekse diyerek diyerek <gülüyor> <gülüyor> Şöyle demek istiyorum. Ee, çocuk bazen bulduğunu yer. Anne babalar olarak biz yavrum onu bırak diyerek ona mani olmalıyız. Peki. Teşekkür ederim. Eğer anne babalar bu tür yiyecekleri zorla veriyorsa çocuklara çocukların mı? tavrı ne olmalıdır? Çocukların mı? Evet mesela bir çekirge bir Efendim? Çünkü bildiğimiz kadarıyla arı larvası Angelina Jolie öz evladına et yedirirken Antrikot yedirirken, köfte yedirirken, meddok denen yalı çocuğa böcük, larva ve de çok affedersiniz burada dile getirmesi onu getirmek istemedim ama Oktay getirdi, bunları yediriyor. Getirdim bak iki tane. <gülüyor> Teşekkür Al. ederim. Ee, burada şunu da söylemek istiyorum. Ya yarın öbür gün o meddoks evet. büyüdü, büyüdü. Anneciğim, bret babacığım, efendim yavrum. Ben gideceğim Kamboçya'ya biraz köklerimi araştıracağım. Siz bir evlat edindiniz anne baba oldunuz çok Aman. teşekkür ederiz ama ben orada bir akrabalarım var mı ona bakmak istiyorum. Hay hay yavrum al senin cebine 5000 dolar para. Bu da uçak biletin bu da güzel lastik pabuçların çok güzel. Kaç yaşında diyor bu Maddox bunu? 12-13. Tamam. Brad abin gelsin mi? Yok gerek yok ben Brett abi geliyorum. mi? Baba diyor da. Ondan sonra biraz idrak etmiş, Abi demeye başlamış. He. Çünkü daha kökleriyle şey yapmamış. Bir de Gitti bu. Evet. Ondan sonra Kamboçya'da akrabalarını buldu. Tamam. Aman Med Doksumuz gelmiş, Med Doksumuz gelmiş. Orada da espirisi Med de derler. Ondan sonra akşam sofralar kuruldu. Med verdiler çekirgeyi. Ama onu beğenmedi. Arayı ver. Kamboçyalı larvasını ver. Eee, ne yiyorsun siz? Pis misiniz? Kamboçyalı köylüler misiniz derse bu çocuğu akrabaları ne yapar? Ay bu orada almışlar. linç ederler bence. Çocuğun yavaş yavaş o kültürü de bilmesi lazım. Sen bugün Ankara'da bir akrabana gittiğinde o kısır getirdin. Ay bu ne? Bunun içinde et yok? diyor musun? Peki bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu Maddox. Evet. Bu aile ziyaretini yaptı. Tamam. Köklerini nispeten tanıdı. Evet. Sonra tekrar döndü nereye? Amerika'ya. Amerika'ya. Okula gitti mi? Gitti. gitti. Beslenme çantasında ne var? Böcük. Böcük var. Bravo Fire. Beslenme çantasını açtığı zaman içinden dört tane bacakları yukarıya doğru bakan hamam böceği. Tamam. İki tane zıplayamayan, nefes almayan <gülüyor> çekirge. Evet. Bunları... Diğer çocuklar Maddox'un çantasında, beslenme çantasında gördükleri zaman verilecekleri tepki. Maddox'un toplumun içinde say, düşük. Dört kere Maddox, Maddox, Maddox diyorlar. Maddox ne ya? O senin dediğin Mürdoc. <gülüyor> Maddox da olabilir. Tamam hemen söylerim. Orada Maddox'un edeceği lafı söylüyorum. Kardeşim sizin gibi hamburgerleri beslenme sepetime doldurup obez obez dolaşacağıma Böceğimi yerim hem kendi kültürüme Sahip çıkarım Hem de böyle fit kalırım Benim adam Angelina Joe Sen anana bak şişko der Heh. Bunu söylediği an Sınıf mevcudu kaç orada mesela kök. 37 Teşekkür ederim. 37. 37 olur. çocuklar ve Uğuz sistemiyle. Tamam. Uğuz sistemi kapanırken Uğuz değil, bilirsiniz hilal sistemi. o hilal sistemi, ha, o hilal sistemi <gülüyor> kapanırken Meddoksun üstüne doğru bir tek alkış yükselicek. Öğretmenler. Türkiye'den <gülüyor> Ege kayıcından böyle. Ama ne faydası var Meddoks? Ama ben size bir Bunu ne faydası daha iyi anlamanız için bir hikaye anlatacağım. Şimdi hikaye değil aslında bu bir yaşanan şey. <gülüyor> Şimdi cima sohbetleri, cima sohbetleri <gülüyor> yapıyoruz. Fahir evet. şimdi annesi babası çocuğa tahta kaşıklı tahta çanakta veriyormuş da çocuk demiş ki böyle oyuyormuş şeyleri ben demiş ne o yavrum demişler ben de işte bunları yedireceğim demiş şöyle şimdi metlak de o hesap sohbete giremedin <gülüyor> için mi böyle, böyle ben anlını şöyle, anlattım şöyle sohbetin kıysına hop. Şivir verdim. şimdi yarın öbür gün hmm. Bu Angelina Julie yaşlanacak mı yaşlanacak. Bu Brad Pitt yaşlanacak mı Tabii canım elden, ayak elden ayak ayaktan kesildi. Kesildiler bunlar yatalak halde Evlerinde yatıyorlar bir yudum suya Bir bakışa Bir sevgiye hasret bakarken Ya telefona demiş ya telefon etsin Demiş Brad Pitt ağlamış Orada Matt Duk geldi Filinta gibi adam olmuş Ne getirdi anasına babasına Yiyecek bir şeyler getirdi Angelina delirdi İşten geldi. İşten İşçisi geldi. Nereden gel çocuk çalışıyor. Bankaya girmiş adam. arge <gülüyor> departmanında çalışıyor. arge ar departmanı. ar <gülüyor> işim falan diyor çocuk arada. Güzel de konuşuyor. Be, ne diyor. getirdi bu çocuk? Ne getirmiş? Larva getirdi. Efendime söylüyorum çekirge getirdi. Böcek getirdi. Bunları kime yediriyor? Brad Pitt'e Pitt diyor yavrum benim dişlerim yok diyor. Ben bunu kıramıyorum diyor. Yiyeceksin. Bu çok güzel protein deposu zamanında Bana yedirdiniz ben bugün Bu hale geldim Siz de Bunları yiyip iyi olacaksınız 2 kere 2 4 4 kere 2 8 Ben bu yenilen şeylerin <gülüyor> Gerçekten mi? de Yenilebileceğini düşünüyorum Ben öyle bir düşüncem var Eğer birisi bir şeyi yiyorsa ve bu rekor olmuyorsa Ben de yiyebilirim O zaman bardak da mesela bardak ama öyle enteresan Rekor, olay gibi rekora giriyor onlar. bardağın protein değeri düşük. Kalori değeri, değeri düşük. Haber değeri olmayan şeyleri yerme. Ne gibi cesine? Birisi yani bir restoranda menüde tahta kurusu varsa yerim düz. Bir masadan birisi sipariş ediyorsa ve flaşlar patlamıyorsa manyak herif ta tahta kurusu yedi diye. Ben de yiyebilirim. Mumbar mıdır, nedir onu yemiş adamın sonunda. <gülüyor> Dün yer elması yedin. Jenerim ben masını sana, yedim, ben sana hatırlatayım. Yerelmasını çiğden yedin ama. Şeytan peyniri yedin en son. Şeytan peyniri yedin en son. Allah'tan Annem o gün İzmir'den yoksun sen ya. Kopanisti göndermiş. Siz gelip onu yeseniz. Ne göndermiş? Kopanisti. Ben öyle şeylere karşıyım. Bir Yunan peyniri. Daha böyle krem peynirin içinde e, ayak tutulmuş hali ha, gibi düşünebilirsin. Ha katık gibi bir şey mi? Yok. katmak Yok. gibi. hıngın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gibi <gülüyor> Şeytan peynirinin daha yoğunu. Sen 30, 30 olanı. Sen o gün Ege yoktu, çok şanslı bir gündü o gün Ege için. Faire hatırlıyorsun değil mi o acı günü? Evet. Göresel bir, bir şey yediniz. Sen. Funda Bayder. Neli gözleme Nili getirdi gözleme bize. gözleme getirdi. Tahmin et, bir tahmin et. Ama yani yenen bir şey, öyle ayakkabı falan Şeytan gibi. Şeytan peynirli değil değil mi? Hayır değil. Dur bir. Ama dakika. içinde peynir parçacıkları vardı. Tahminimi sunuyorum? Ana malzeme neydi? Tahin. Maalesef Hayır. keşke tahin olsaydı. Peter ot tahındır, evet. Ee... Peter ot, ot. Ne otu olabilir? Ay ısırgan evet. ot. Vallahi evet. doğru bravo. Bravo. Ve, ve dünya üzerinde daha ya. çirkin bir şeye rastlanamadı. Sana o günden çok... itibaren bu ülke artık o ülke değil yani. Artık çok şey değişti o noktadan sonra. Biz sana yansıtmadık ama iki gün. Ür ür. Bu <gülüyor> hayvan, hayvan yedi hepsini. Bir tane koca şeyi yedip ve onun yiyen bir insanın bir bizon ayakta kalamayacak şey bu adam sen yedi ve ayakta kaldı. Sen hayvan mı dedin Fahir bana? Bizon dedi ya. Bizon dedim. Bizon bir hayvan ya. Bizon yese ayakta kalamayacak sen, dedin. Sen yemedin mi Fahir? Ben bir ısırık aldım. Isırık mı aldın? Fahir sen bunu ilginç bir anı olarak anlatıyorsun ama sahir günlerde sen pestil yiyorsun. <gülüyor> Abicim ne var? Pestil çok lezzetli bir şey ve de faydalı bir şey. Efendim kuru erik, kuyruk kayısı, pestil. Epegümeti, labada. Bunları hep yediğimiz tükettiğimiz ana gıda maddi. Benim yaşam şeyim bu ya. Ben oradan besleniyorum. Kimileri efendim bilgiden beslenir. Fast kimisi fast food'tan beslenir. Kimisi de pestille beslenir. Doğru. Evet. Evet Medox'un şey lokması Medox loksayıyorsun günlüğü. çocuğun. Boş ver canım yesin. Ben yerim Allah. Ne çocuğun güzel. Çocuğun yediği helal giydiği haram. Bugün hangi anne çocuğuna lar larvayı almak kolay mı? Bizim zamanımızda tek tek hafta kursu herkes bulur. Lar larvayı, bu kaç tane pazar dolaşıyor kanım? Taze larva var mı? Diye? Hakikaten ya larva da kolay bir şey değil ya. B Ana bizim işte. zamanımızda balık yağ vardı. Arı sütü vardı. Bunlar vardı. Hayvan yağı vardı. eritilen sütü. polen vardı. Polen vardı. Ne güzel günlerdi onlar. Evet, o zaman ben size son haber. Son haber, son hadis yaşıyor çok haber ama memnun ki yerinden. Nabızlar kaç? Nabızlı. 1500. Değil. Değil. İlk başta söyleyeceğin galiba. 0 mı? Nabızlar 0. Nabızlar 0 Vallahi çok güzel kalp hastası Kanadalı Gerard. nabza atmadan yaşayan ilk insan olarak tarihe geçti. Nabızlar atmıyor. Nabızı atmıyor kalbi atıyor muymuş? Yok 23 Kasım'da pompa takmışlar buna. Pompa mekanik kalp. Hiç atmıyormuş. Atmıyor adam ama zımba gibi. Yaşayan bir ölü belki ama zımba gibi. E nasıl yani şey gibi um, um, um, um yerine sabit bir hızla... Diye mi deberan ediyor kan? Bir daha yapar mısın? Çok. <gülüyor> Tam yakaladım galiba. Bir daha yap. Kalbi mi? Normal. Evet. Normal insan kalbini yap şimdi. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Hmm, kısmını sen mi? Dört olur. Ben yapıyorum mu? Evet. Çok dört, güzel. Dört ses duyulması. Peki lazım. kalbi atmayan adam sesi yapar mısın? Vallahi buralarda. Çünkü sürekli pompalama var. Sürekli pompalama. Bir dahi motoru gibi bir şey. Su soğutmalı mıymış bu? kalbi bir pompa gibi düşünelim. Pompa da Nedir bunu hani tulumba tulumba gibi emme basma işlemi kalp atması. Ama ona bir devir daim koyduğun anda diye sürekli bir ses olur. Çok güzel. O zaman ne nabız olur ne ne adam ne da kabız olur. <gülüyor> <Kapı> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu ilk haberimiz. Peki, yani. Bu çok güzel. Bu çok güzel bir gelişme. Bundan sonra hepimiz takalım diyor uzmanlar. İki Bilim adamlarına göre kahkaha nasıl bir şey? Yersiz bir şey. Erotik bir şey. Erotik bir şey. Bir hastalık olabilir mi? Pirzola gibi bir şey. Pirzola gibi, Pirzola gibi bir şey. Protein şey. deposu. Evet, kahkahanın bulaşıcı bir durum olduğu ortaya bulaşıcı. çıktığı İngiltere'deki University College of London. Yani London, London. <gülüyor> e, London Londra. Koleji mi diyeceksin? Ne diyeceksin? London, e, Londra Üniversitesi'nin meslek yüksek okuluna bağlı... İstatistik Enstitüsü'nün araştırması bu. <gülüyor> <gülüyor> bu araştırmaya göre insan beyni yanında duyduğu bir kahkaha sesine tepki vermeden edemiyor. Yüzlerdeki kaslar hemen ne yapıyor? Kasılıyor. Ne oluyor? Kalp atıyor mu? Kalp atıyor. O esnada kan nasıl? Pompalanıyor. Ne varan ediyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Devam ederken ancak yüz kasları çığlık, ağlama gibi olumsuz seslere öyle tepki vermiyor. Nasıl bir tek kahkahaya veriyor. O yani, zaman kalp nasıl ses çıkarıyor? Kalp o zaman var ya deliriyor. Deveranını şaşırıyor. Evet, bilim dedik, kahkaha dedik, çocuk psikolojisi dedik. Bugün nereden nerelere geldik. Siyaset dünyasına, Siyaset dünyasına bir girdik çıktık. Ondan sonra nostalji yaptık. Nostaljilerimiz de oldu bugün. Elbette ki olacak. Hadi bakalım diyorum. Biraz da reklamımız var. Onlar olsun. Ağzı. Haberimiz olsun. Günaydın. Günaydın. Ay, ay, Günaydın. Günaydın. Günaydın. Çiçeğim ne olursun bir kere daha ya Demircan bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum Yüz defa konuştuk bu meseleyi Kara futbol oynamayacak Ya çiçeğim ne öyle diyorsun Çok para var benim çevrem var Tanıdıklarım var ya Her şeyden önce Bir şey sorabilir miyim Demircan ne? Paralar nerede Efendim. Araba nerede Ne diyorsun ben cevabımı aldım Demircan. Ya Ve bu konuyu şu anda içim kapatıyorum lütfen. Karayı eğer bir şu radyoyu bir açsana. Kulakçıklarını bir taksana da radyoyu bir açsana da. Bersene kulakçıklar. <gülüyor> hadi ne alır? bak akşam masaj yaparım sana. Masaj mı? Hadi. Açayım mı? Hadi bak valla şu hadi. To topu atarım bak yoksa açmaz sen topu atarım. Demircan çok yavan ya. gerçekten çok yavan ve şu anda sinirlerim bozuldu yani şu, şu, tıçak şu, tıçak. An, şu anda bak. sinirlerim bozuldu bak. Demircan daha fazla bak. bana el kaldırdın çok bana ilk kaldırdın çastın. bana topu attın çastın. Demircan çastın. hayvansın çastın. hayvansın yani bunu yaptın çastın. sonunda çastın. ya bu kadar böyle bir şey olabilir mi ya 500 çastın. defa ya 500 defa, defa ya Eğer karayı istersen futbolcu olarak yapabilirsin Lütfen tamam mı? Bak bu işte çok para var Sen benim sözlerimi hiç dinlemiyorsun ya. Demircan, yani şu anın itibaren sinirim çok bozuk. Sinirim çok bozuk ve tamamen laçka pozisyondayım. Ya şişem çi telefon da çalıyor. çalıyor. Telefon çalıyor dur. Bakar mısın çalıyor. o zaman lütfen? Dur. Ya şu anda benim konuşacak durumum dur yok ki yani. Şişem dur lütfen kulak çıksın. Şuna gel bir Ege arıyor olabilir. Alo? Demircan abi, günaydın. günaydın Haa günaydın sen misin oğlum? Ha gireceğiz birazdan Tamam ee, dur şimdi çiçek de şimdi çıkmak üzere Onunla güzel güzel kahvaltı yapıyorduk Biri de çıkmıyorum Demircan tamam. Bugün izinliyim ve bugün evdeyim Peki kim aradığını bana söyler abi. misin? Alo Demircan Kimin abi Kim aradığını bana söyler misin? Sen bir dakika sus Haa burdayım burdayım bir hazır mısın? Tamam giriyoruz ha, Nereye giriyorsun Demircan? Ya şu işte, randevu ya spor, ya ya ya. spor konuş ya. Spor konuştu demi. İşin gücün spor, fitbol ve Ankara gücü. Altı ayda ayrı kısımınız sundu. Bugün de Demircan tılsım sizlerle Demircan abi günaydın. Günaydın, günaydın. Başlayalım. Başlayman bugün belli ya da. Başlığımız Ben sorayım başlığı Demircan Başlığımız kara Çiçek futbol, oynamayacak Bitti Alo Demircan abi Sesin gidiyor çiçek ne olur Başlığımız bugün ben. Maymun mu Demiş var orda Zira mı var maymun mu var orda Arkadaşlar var Arkadaşlar var Bugün ki başlığımız gerçek bir aile olmak Coşkoşu Nasıl bir aile Yeni. Bir ailede fikirli nasıl konuşulur, aile, tabii, fikirli aile. nasıl paylaşılır. Benim Sonunda çiçeğimi, çiçeğimi razı ettim ege. Neye razı ettiniz deme canım o müjdeyi bir paylaşsanız bizle. Müjdeyi veriyorum bir ailede coşku neden olmalıdır, nasıl olmalıdır, etler, kaşar, kilo paylaşılmalıdır. Demircan var ya yalan konuşuyorsun Demişan yani. Demişan. Yalan Demişan. insanları aldatıyorsun yani burada. Beni yıllarca aldattın ya. Demişan. Yıllarca ya ruhumu artık yani. Ne hale geldim senin yüzünden ya. Demişan Demişan işe kaç kalmıyor musun sen? Ne git artık. Bir anlatır mısınız şimdi durum bir garip sesler geliyor. Şimdi sorun şu oldu. Yani sorun şu. Sorun değil de. Sorunu ben Çok söyleyeyim. Güzel. Sabah kalkar kalkmaz şu çektim çiçeğe kablanın üstüne. Çiçeğimin üstüne şu çektim. O ne o da böyle çok dev olacak. Bayağı güzel bir olaylar oldu yeni. Nasıl oluyor bu beni bilmiyor mu? Bayağı nasıl bir şey oluyor? Olaylar nasıl gelişti neler yaşandı falan? ne olur iki dakika daha iki en fazla bir dakika. E olaylar şöyle gelişti. Çi, e, çiçek çica Ablan'la çi, biz e, tam konuşuyorduk Karanın zorluklarına e, bakar mısın? Şey Karanın kar, zorluklarına bakar futbol mısın? Futbol oynayıp oynamaması Al Al üzerine konuşuyorduk. O, o, o, o, Zaten bu konu oynanmayacak diye bağlandı. Çiçek Çica ne çık o Demircan bir daha bana sesini yükseltirsen Sen, seni o dilini kopartırım çiçek ben. Çiçek Ablan diyor ki illa karayı futbol oynat Ne kadar güzel. Seni uzun zamandır bekliyormuşum. Akademisyen olacak. Üniversiteye gidecek. O Koca olacak, de, maz değerler ederim. yapacak, ee, doktorlar yapacak, çiçek, e, okuyacak çiçek, o çocuk, çiçek, o çocuk okuyacak. Çiçek, ne olur çiçek, dur ya valla bak. Ben sen, duruyorum Demircan, iki, ben gayet sakin kilo, duruyorum. Saatlerdir sana anlatıyorum. Akşam yemek yapacağım sana, susarsam şut çakmayacağım bir daha. Demircan abi. Maçlara gel diye seni yorayım. Alo. Alo. He. Ailede. E, ben burdayım. Nasıl oldu şimdi bu ikna süreci nasıl gerçekleşti? Ne yaptınız? Yumru masaya vurdunuz çünkü Çiçek abla istemiyordu herhalde. Şimdi bir ailede coşku demokratik olarak nasıl yaşanırın örneklerini dinleyin bir, bir şer. Demokrasi kahvaltıımızı yaptık, yumurcalarımızı yedik ve akabinde başlayan bir tartışma oldu. Tartışmıyoruz Demircan burada. Tartışmıyoruz. Bir beni darp ediyorsun. İki. Ben kahvaltı yaptım. veriyorsun. Hizmetsin diye. İki iki top attım Demircan. Onu diyor. Söz be kadın. Bunu bağırıyorsun Demircan. Alo. Allah belanı versin. Ben alıp dön derim. Senin Allah belanı versin di mi? İlaç bir insansın. Sesim gidiyorum çiçek. ne nalar biraz. sesim gitmiyor Demircan. Ben gidiyorum. Olur, ben ben ne olur, ne olur. gidiyorum. Tek bir bir insansın. Gidemezdin. Sen, biz bir insansın. Elçok, elçok, bir ne mal olduğunu, ben her söyleyeceğim. Her yerlerde, çarşak, çıkacaksın. Çarşı, şarkı, çıkacaksın. her şarkı, ancak ikimizin hayvan. Hayvansın. Bir yarak gidelim. Her şey çok iyi olur. Günaydın, günay ay aydın dın ay ay aydın.